Ezan okununca evden çıkıp namazın farzına yetişip cemaatle kılmak mı daha güzel, yoksa evde tek başına sünnetiyle eda etmek mi daha faziletli? Hocamızdan cevap bekliyoruz demişler. Evet, asıl olan bir namazı camide kılmaktır. Yani sünnet-i müekket Hanefi mezhebine hı hı. göre. Daha yüksek hükümlerde, diğer mezheplerde var. Sünnet-i ne demek? Resulullah Aleyhisselam'ın neredeyse hemen hemen ki... Mescide gelmediği zaten söz konusu değil. Bir hastalığı sebebiyle gelememiş. Onun dışında devamlı mescitte ne yapmıştır? Namazını kılmış. Bu sünneti i müekkettir. Yani bir Müslüman imkan ölçüsünde camide namazını kılmalı. Bunun fıkıh hükmü bu. Peki hadisi şeriflere bakıyoruz. Mesela cemaatle kılınan bir namaz, yalnız tek başına kılınan namazdan 27 derece nedir? Daha, Daha fazla getir. Peki başka hadis-i şeriflere bakıyoruz. Mesela yası namazını cemaatle kılan bir insan gecenin yarısını ihya etmiş olur buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Sabah namazını cemaatle kılan bir Müslüman da gecenin tamamını ihya etmiş, ibadetle geçirmiş gibi olur. Şimdi bu hadis-i şerifler bize ne yapıyor? Cemaatleşmeyi, cemaate gitmeyi teşvik ediyor. Hatta şöyle bir hadis var. E, evinizde güzelce abdest aldınız. Mescide yürüyorsunuz. Attığınız her adımda bir sevap. Diğer indirdiğinizde günahınızın silinmesi var. Bir de size ne veriliyor? Derecenizin artırılması söz konusu. Dolayısıyla sünnetiyle birlikte tek başına namaz kılayım anlayışı yanlış. Evet. Cemaate katılacağız. İmam efendiye nerede uyduysak namazımızı tamamlarız. Daha sonra kılabildiğimiz kadar bu sünnet namazları kılarız eğer kerahat vakti falan değilse. Mesela ikindi namazının farzına yetiştiniz daha sonra sünneti kılınmaz. Ama ben ikindinin sünnetini evde kılayım farzıyla birlikte diye kesinlikle cemaat terk edilemez. Asıl olan bir namazın erkekler için bilhassa camide kılınmasıdır. Ama... Böyle bir imkan yok cemaate katılamadınız o zaman temiz olan bir mahallede destinizi alır namazınızı kılarsınız.